إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يبذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقت قاته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 وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ضلالة في النار تعال يا أصدقاء سبب تهذيل bu kıymetli eseri tekrardan mutat olarak aynı günde aynı saatte okumaya, şerh etmeye devam ediyoruz. Geçen haftalarda zikretmiş olduğumuz üzere müellif rahimahullah bu baplarda bizlere Yüce Allah'a karşı, Yüce Allah'a dua ederken yahut tevhidimizle alakalı onu birlerken Takınmamız gereken bazı edep ve ahlaklardan bahsediyor. Müellik bizlere bunu öğretiyor. sen hafta hatırlarsanız dua ederken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadiste de geldiği üzere buyurduğu gibi Allah'ım dilersen beni affet Allah'ım dilersen bana rahmet et demememizi öğrenmiştik. Böyle söyleyerek dua edilmemesi gerekliliğini öğrenmiştik. Bunların hepsi Müellik Rahimahullah'ın bizlere tevhidle alakalı, bazen tevhidin vacip olan kısmıyla, bazen de mustahap olan kısmıyla alakalı konular. Biliyorsunuz tevhidin kimi kısımları, kimi konuları var ki bunların kesinlikle kul tarafından hayata geçirilmesi, tahkik edilmesi lazım. Şayet kul bunu yerine getirmezse, kul bu emirleri işlemezse tevhidi ne yapmış olur? ortadan kalkmış olur yahut tevhidi zedelenmiş olur, tevhidi problemli hale gelmiş olur. Biz bu kısma vacip olan kısım diyoruz. Mesela kulun yalnızca Allah'tan istemesi, Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarına olduğu gibi inanması, teşbih etmeden, tekkife düşmeden, iptal etmeden, inkar etmeden, tahrif etmeden, bunların hepsi tevhidin vacip olan kısımlarından bazı hususlar, bir de tevhidin müstehap olan kısımları var. Bu daha bir üst mertebe, daha bir üst derece. Hani biliyoruz mesela tevhidin vacip olan, yerine getirilmesi gereken kısımlarından bir tanesi kulun bütün ibadetlerini yalnızca kime yapması? Allah-u Teala'ya yapması. Duasını ederken yalnızca Allah-u Teala'ya yönelip dua etmesi. Yardım isteyeceği zaman yalnız ondan yardım istemesi. Tevhidin vacip olan, yerine getirilmesi gereken bölümlü kısmıdır. Bir de müstahap olan kısmı var. O da nedir? Mesela bu duayla ilgili bir örnek vermek gerekirse, veyahut da istemekle alakalı, yardım istemekle alakalı örnek vermek gerekirse, insanın bir kişiden, bir kimseden, bir istekte, bir talepte, bir yardımda bulunması meselesi. Biliyoruz ki bu dinen caiz olan bir şey. Şayet yardım istenilen kişi, yardıma çağrılan kişi hayattaysa, hayatta olan bir kimse ise ve yardıma çağrıldığı hususa gücü yeten bir konuda yardıma çağrılıyorsa ve yardıma çağrını duyacak bir yakınlıkta ise bu kişiden, yani bu üç şart dahilinde ne yapabilir? Yardım istenilebilir. Ama bir de tevhidin müstahap olan kısmı var. Daha olgun kısmı var. Çünkü biliyoruz ki insan bir kimseden yardım istediğinde bir talepte bulunduğunda, onun huzurunda, onun önünde ne yapacak? Az da olsa, küçük de olsa bir zillete düşecek. Ona karşı boynu biraz büyük olacak. Belki de kalbinde ona karşı bir böyle e, yumuşama, bir böyle inkisar hissedecek. Bunu yapmaması, kulun böyle bir istek, istekte bulunmaması, tevhidin müstahap olan bölümüne giriyor. Yani yapmazsa, şayet ben karşıdaki insandan istek isteyerek, istekte talep bulunarak, yardım isteyerek onun önünde zillete düşerim. Boynum biraz mükük kalır. Ve ben Allah'ın kulu olarak benim sadece boynumun bükük olması gereken, kalbimin eğrilip bükülmesi gereken yalnızca Allah olması gerekir diye bir kimse caiz olmasına rağmen kalkıp da birisinden yardım istemeyi terk ederse ne yapmış olur? Tevhidin o müstahap kısmını da gerçekleşmiş, gerçekleştirmiş olur. Peki bunu biz neye göre söylüyoruz? Yani kafamızdan kendi kurduğumuz bazı tasniften mi çıkarıyoruz? Hayır. Biliyorsunuz Nebi Aleyhissalatu vesselam dahi bazı sahabelerinden bazı yerlerde beyat alırken, onlardan sözleşme alırken hangi konularda beyat alıyor? Biliyorsunuz yalnızca Allah'a ibadet etme, onu birleme ve bununla birlikte Allah'tan başka kimseden yardım talebinde bulunmama. Hatta bu beyatta bulunanlar, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a el verip söz alanlar, beyaz verenler, söz verenler çıkıp onlardan şöyle diyen bile olmuş. Diyor ki, hatta bizden birisinin sopası, bastonu, asası yere düşerdi, biz bineğimizin üzerinde olurduk, yanımızdaki kimseye şu yere düşen bastonumu, sopamı verir misin diye ricada bulunmazdık bizatihi kendimiz inerdik ve alırdık diyorlar. Böylece sahabeler ne yapmış oluyor arkadaşlar? Tevhidin müstahap olan kısmını da akidenin müstahap olan kısmını da kemale erdirmiş oluyorlar. Bir de kalkın siz bunlardan sonra başları sıkıştığı zaman medet ya Resulallah diyen, medet ya Abdülkadir Geylani diyen, medet ya şeyhim diyen, yetiş ya şeyhim diyen insanların halini düşünün. Bunlar bırakın tevhidin müstahap olan kısmını ne yapmaktalar? Yalnızca Allah için yapılması gereken ibadetleri yalnızca allah Teala için yapılması gereken, Allah'a sarf edilmesi gereken ibadetleri yardıma çağırmak, yetiş demek gibi medet ummak gibi bu ibadetleri yalnızca Allah yapılması gerekirken kime yapmaktalar bu insanlar? Kalkıp bunları kendileri gibi bir beşer olan, kendileri gibi bir insan olan, aciz olan şeyhlerine hocalarına yapmaktalar. Böylece tevhidin hangi kısmını zedelemekte bu insanlar? Vacip, Vacip olan kısmını zedelemekteler. Tevhid ehli, sahabenin yolundan giden, sebefin yolunu izleyen insanlar, önce ne yaparlar? Vacip olan kısmı öğrenirler, hayatlarına tahkik ederler. Ardından da tevhidi daha da kemale erdirerek neyin peşine düşerler? Müstehak olan kısmın peşine düşerler. Ki tevhidlerini bir makam daha yukarı, bir mertebe daha yukarı yükseltirler. İşte müellif Rahimahullah bu kitapta bizlere öyle bir taksim yapmış, öyle bir başlıkları, bölümler açmış ki kimi zaman bize tevhidin vacip olan kısmını öğretiyor. Ümmete vacip olan kısmı, farz olan kısmı öğretiyor. Kimi zaman da bu kısmın içinde bizlere tevhidin müstehap olan yapılması takdirinde kişinin imanının, akidesinin daha kemale erdiğini gösteren konuları öğretiyor. Bunlardan bir tanesini de geçen hafta söylemiştik, az önce de zikrettik. Allah-u isterken, dua ederken ne demeyeceğiz? Allah'ım beni in, inşallah affet. Yahut bizi bize dua ederken birisi, işte Allah ne muradını verse versin inşallah demeyeceğiz. Niye demeyeceğiz? Çünkü bunu geçen haftaki dersimizde, sohbetimizde açıklamıştık. Bu haftaki konumuz ise, Babun, La yuraddu men se'ele billah şöyle bir başlık atmış Allah'ın adına birisi bir şey isterse bu kimse geri çevrilmez babı bahsi çünkü allah Teala muvahhidler tarafından tazim edilen sevilen bir ilahtır onun yeri kalplerde çok büyüktür ancak onun huzurunda Huşu ile namaza durulur, eller açılır, ibadette bulunulur. Ve bu alemin de yaratıcısı olduğundan dolayı müminler tarafından sevilir, tazim edilir. Eğer gerçekten mümin kişinin kalbinde Allah'ın şanı, kadri yer bulduysa, kul kalbinde ona bir yer açtıysa, tevhidini bu manada kemal erdi, erdirdiyse, Kendisine Allah'ın adını zikrederek, Allah'ın adını anarak gelip de bir talepte bulan insanı ne yapmaz o kimse? Tevhid ehli geri çevirmez. Ama tabii bu diğer konularda olduğu gibi tafsilli, ayrıntılı bir konu. Yani bize her gelen, her Allah'ın adını andı diye onun istediği şeyi ona vermemiz gerekliliği manası çıkmaz bundan. Bunun ayrıntısını ilim ehlinin zikrettiği, şerh ettiği üzere... Bu derste açıklamaya çalışacağız. Veellif Rahimahullah bu bapta bizlere i̇bn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet olunan hadisi naklediyor. Nebi aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men se'ele billah fe Allah'ın adını anarak, Allah'ın adıyla sizden isteyen kimselere ne yapın? O isteklerini verin. Çünkü bu, az önce de ifade ettik arkadaşlar, tevhidin, kemal erdiğinin bir göstergesi. Hatta hatırlarsınız, daha önceki Riyazu Salih'in derslerinde üç tane kişiden bahsetmiştik. Allahu Teala'nın kendilerini imtihan ettiği, sınadığı, kendilerine melek göndererek sınava çektiği insanlardan bahsetmiştik. Ne, kimdi o insanlar? Birisi? Amaydı, ama. ama birisi keldi. Birisi de neydi? Cilt hastalığı olan bir insandı. Ondan sonra onlara kim geldi? Melek geldi. Melek onlara ne dedi? Asaluk billi bi' a'atak al hasan wal hasan bairan. Melek o kimselere gelerek dedi ki sana bu güzel rengi veren yahut sana bu gö gö gözleri veren verenin adına verenin adını anarak. Senden bir tane ne istiyorum? Davar istiyorum, bir tane hayvan istiyorum diyerek ne yaptı o melek? Allah'ın adını andı. İşte tevhid ehli isterken Allah'ın adıyla ister, Allah'tan ister. Tevhid ehli şayet kendisinden Allah'ın adı zikredilerek, Allah'ın adı anılarak istenirse ne yapar? Verir. Bunların yani tevhid ehlinin öncüsü olan, önderi olan, akidesini kemale erdirmiş olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Sizlere Allah'ın adını anarak bir kimse bir şey isterse ona isteğini verin. İlim ehli diyor ki şayet bir kimse sana gelirse sende olan hakkını isterse sende bir hakkı var. Ve bu hakkını isterken Allah'ın adını anarak istiyor. <gülüyor> Yahut devlet hazinesinde Beytulmal'da bir hakkı var. Bunu Allah'ın adını anarak senden istiyor. Sen de bir yöneticisin ve o makamın etkilisisin. Diyor ki bu kimsenin istemiş olduğu hakkını ona vermek ona vermenin vacip olduğu farz konusu olduğu hakkında hiçbir ihtilaf yok. Zaten bu yani aklen de bu olur bunu gerektir. Adam hakkını gelmiş istiyor. Hakkını isterken Allah'ın adını anıyor. Sen de ona vereceksin. ikinci suret bir kimse sana gelip senden caiz olmayan, günah olan bir şey istiyor. Allah'ın adını anarak, diyor ki Allah'ın adını andım, bak, işte senden şunu yapmanı istiyorum. Biz burada o Allah'ın adını andı diye, ne yapmayacağız? Onun isteğini, yerine getirmeyeceğiz, vermeyeceğiz. Çünkü o bizden ne istedi? Masiyet, Masiyet olan, günah olan bir şey istedi. Şayet, Üçüncü suret, üçüncü şekli ise bize gelir. Bizden Allah'ın adını alarak bir talepte bulunur. Ancak istemiş olduğu, bu talepte bulunmuş olduğu şey de bize zarar veren, bizi zora çakan bir husus olursa İni Mehli diyor ki burada da senin o kimseye isteğini vermen ne değildir? Vacip, farz değildir. Bakarsın zararının ölçüsüne, sana açtığı meşakkate. Eğer ölçersin, tartarsın. Allah'ın adını almış bu kimseyi değerlendirirsin. İster verirsin, istersen de ne yapmazsın? Vermezsin. Dördüncü suret, dördüncü çeşit ise sana gelip bir talepte bulunur. Ancak bu isteği, bu talebinde bir meşakkat ve günah da yok. Sen burada ne yaparsın? İlim ehlinin cumhuru çoğunluğu diyor ki yine vacip değildir. Sen istersen verirsin, istersen ne yapmazsın? Vermezsin. Seyyihul Sami bin Taymi diyor ki ondan böyle nakli olunuyor, Muayyen belli bir meselede muayyen bir kişiden yani senden gelip isterse Allah'ın adını anarak isterse burada diyor vermelisin hatta vermen vacip olur. Tabi sana bir zararı yoksa, meşakkat yoksa, olayla ilgili konuyla ilgili bir günah yoksa. Bunu söyleyerek diyor dilencileri ne yapıyor? Bu konudan çıkartıyor. Yani çıkar. Çünkü niye dilenci olan kimse senden bizatiy gelip muayyen bir şey istemiyor. Yani senin gibi başkalarına da ne yapıyor? Geliyor, dolaşıyor. Onun için bu tarifiyle Şeyhülislam İbn Teymiyye ehli diyor ki yani Allah rızası için Allah adına ver diye istendirler üzer. Şeyhülislam İbn bu tarifine girmiyor. Çünkü seni direkt kastedip sana gelen ve senden belirli bir meseleyi isteyen bir kimse değil herkesten Para istiyor, ekmek istiyor, çorba istiyor, yemek istiyor. Bu sebeple bu diyor ona girmez, yani ona girmez diyor ilim ehli. Ama dediğimiz gibi sana bir kimse geldi, Allah'ın adını andı. O meseleyle istediği konuyla alakalı ortada bir günah olan bir durum yok. Seni zarara sokan bir şey de yok. Senin tevhidinin kemalini gösteren bir davranış nedir? Allah'ın adına senden bunu isteyen kimseye onu vermendir. Şimdi bir Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor diyor ki, "Men seele billah Allah adına sizden bir şey istenirse ne yapın ona o isteğini verin. Ve men billah Allah'ın adına anarak sığınmak isteyen kimseyi ne yapın sığınmasını kabul edin, onu koruyun, onun bu talebini, sığınma talebini yerine getirin." Sizi bir yemeğe davet eden olursa onun bu davetine ne yapın? İcabet edin. Bakın bu da tevhidin kemalinin bir göstergesi arkadaşlar. Normalde müminin müminin üzerinde aleyhissalatü vesselam'ın buyurduğu gibi altı tane hakkı vardır diyor vesselam. Bunlardan bir tanesi demek bir Müslüman kulun kardeşi üzerindeki Yahut kardeşinin o Müslüman üzerindeki altı tane hatlarından bir tanesi de yemeğe davet ettiğinde ona icabet etmesi. Normalde baktığınız zaman beşeri bir, şahsi bir hukuk gibi gözükse de emreden Allah olduğu için konunun tevhidle de alakası var. Emreden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da olduğu için meselenin tevhidle de alakası var. Sen de o yüzden ne yapmalısın? Seni yemeğe davet ettiği zaman bir kardeşin ona icabet etmelisin. Şayet ediyorsan, bunu, bu davete icabet ederken neyi düşüneceksin? Allah'ın senden bunu istediğini düşüneceksin. Bunun da tevhid olduğunu, Allahu u Teala'nı birlemek olduğunu bileceksin ve buna göre bu davete icabet edeceksin. Tabi yemek davet, yani yemeğe davet konusunda ilim ehli konuşmuş, bunun tafsilini ayrıntısını zikretmişler diyorlar ki şayet yemek yani alimlerin cumhuru çoğulu diyor ki şayet düğün yemeği ise davet edildiğiniz yer düğün yemeği ise oraya gitmek vaciptir yani farzdır diyorlar ama normal bir yemekse oraya gitmek oraya davete icabet etmek müstehaptır tabi bunun şartları var her düğün yemeğine çağrıldık diye o düğüne gidecek miyiz ile bunu da zikretmiş. Orada haramın olmaması, münkerin olmaması lazım. Ya münker var ise oraya gittiğin zaman o münkeri oradan izale edecek, kaldıracak, asaletle bulunacak bir yetkiye sahipsen, bir yere sahipsen o zaman gideceksin. Bunun gibi bazı şartlara elim ehli yer vermiş. Ve devamla Nebi Aleyhisselatü vesselam hadiste buyuruyor ki: "Roman sana aleykum ma'rufan Size kim bir iyilik yaparsa onun bu iyiliğine bir karşılıkta bulunun. Yani burada da ne işaret var arkadaşlar? Bakın tevhidin kemaline işaret var. Yani müellif rahimahullahın tevhidle oturup tevhidle yatıp tevhidle kalktığına bir delil. Yani bu hadisi bakın yani biz bu hadisi okusak deriz ki herhalde bu hadisi biz nerede kullanabiliriz, nerede bundan istifade edebiliriz? Günlük ikili ilişkilerimizde. Ama bakın müellif rahimahullahın Hadisimizi akide kitabında zikretmiş. Konuya akide kitabında yer vermiş. Sebebi, çünkü konunun aslında akide ile ilişkisi var. Tevhid alakası var. Deminden dedik. Sana bir kimse iyilik yaparsa, o iyilik yapan kimseye karşı ne hissedersin içinde? Bir, eziklik hissedersin. Bir, önünde küçüklik hissedersin. Ne olursa olsun. İşte bu ezikliği ortadan kaldırmak için, ne yapıyor Eselatünal Aleyhisselam? Onun iyiliğine karşılık ver. "Eğer onu karşılayacak bir şey bulamazsanız, Ama her zaman karşılık verebilecek bir imkanın olmayabilir. Aldığın hediyeye karşı hediyeyle yanıt veremeyebilirsin. Maddi durumun mümkün değil, mümkün olmayabilir. O halde ne yapacaksın? Failem <gülüyor> tecidu ma tukafidunehu fedu le hedinin sahibine dua et diyor. Hedinin sahibi senin ona dua ettiğini bilmese bile sen böyle yaparak kalbinde ona karşı o olan hissettiğin küçüklüğü, zilletini ne yapabileceksin? Ortadan kaldırabileceksin. Çünkü sen tevhid ehlisin. Kalbinde bu his, bu duygu, bu ibadet kimin için olması lazım? Ancak Allah için olması lazım. Hatta turav annekum kad kâfetumû. Ta ki böyle yaparak, yani ona dua ederek öyle yapmış olursunuz ki kendinizi artık ona, onun o iyiliğine karşılık vermiş olarak zannedersiniz gibi. <gülüyor> Buradan da müellif rahimahullahın bizlere tevhidin müstahap olan kısmıyla öğrettiği faydayı alıyoruz, faydayı anlıyoruz. Bize Allah'ın adını zikrederek gelen, isteyen bir kimseyi ne yapmayacağız? Boş, çevirmeyeceğiz. Hangi şartlar dahilinde? Az önce zikretmiş olduğumuz şartlar dahilinde. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah